Bir cemaat ehli Sünnet alimlerinin kitaplarında uydurma hadis bulunmaz diyor. Bu doğru mu? Yani bu husnuzandır. Müslümanlıkta esas olan nedir? Husnuzandır. Ya <gülüyor> söylediğini, âlemi bu kethiram min alzandli suizandır burada Murat. Ondan uzak durmaya Allah Teala bizi davet ediyor. Yani bu kardeşimiz de bu noktada hüsnü zanda bulunmuş. Elbette hiçbir alim mevzu bir rivayeti. Eserini almaz, bilerek almaz. Ama zuhulü olur, insandır, masum olan sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir olabilir. Sonra gelen alimler işaret ettiyse, işte burada mevzu bir rivayet var, ona göre o da değerlendirilir.